Hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 12.05'i gösterirken yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programındayız. Her zaman olduğu gibi. Yalnız bugün birazcık farklı bir program olacak. Gece yolculuğunda ilk defa bir konuğumuz olacak ki önceki programlarda da sıkça isminden bahsettiğimiz Geçen e, gece yolculuğu programında telefon ile programımıza katılan, daha sonra e, inşallah programımıza davet ettiğimiz, kendisiyle tanıştığımız değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Maranke bizlerle. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aslında sizin buraya gelmeniz, sizin ifadenizle birkaç e, zamandır sizinle sohbet ediyoruz. Dinleyicilerimizin ben inanıyorum ki duaları neticesinde geldiniz siz. Çünkü e, zannetmiyorum başka bir radyo programına çıkasınız veya daha önceden bir programa çıkmadınız yani. Bu dinleyicilerimizin inşallah duasının vesilesiyle oldu ki sizin de tabii ki e, bu konuda çok katkılarınız oldu. Öncelikle e, teşekkür etmek istiyorum. Şimdi e, Gece yolculuğu programında hocam anlatmaya aktarmaya çalıştığımız şeyleri zaten sizler dinliyorsunuz biliyorsunuz bazı şeyler ifade etmeye çalışıyoruz burada genel format itibariyle de bu kozmik evren kozmik enerjiden insanın yapısından evrenin ve insanın birbiriyle nasıl bütünlük içerisinde olduğundan bahsediyoruz ki sizin de araştırdığınız temel konular bunlar. Şimdi bu tabi bir başlangıç programı İnşallah bu programlar seri bir şekilde devam edecek duamız bu olsun dinleyicilerimiz de bu konuda dua etsinler artı yine bu konularla alakalı bizim grubumuzda ufak seminerler olacak ki bunlar ilerleyen zaman dilimi içerisinde tedirici olarak gidecek Şimdi dilerseniz önce dinleyicilerimiz sizi bir tanısın Ahmet Maranke kimdir konulara nasıl başladığı konuların kapsamına daha sonra gireceğiz önce Ahmet Maranke Evet e, teşekkür ediyorum ben e, sizin de buyurduğunuz gibi e, ilk defa Türkiye'ye geldiğimde sizin radyo programınıza konuk oluyorum hı hı. E, bunda da e, bir hayırla anmak Neyse. hayırla yad etmek ve gelecek e, önümüzdeki e, belki kıyamete kadar ki olan Dünya hayatı ve bizim kıyametimiz olan hayatımızda da bir başlangıç olduğu evet. diye düşünüyorum. İnşallah. Evet ben e, bu konularla ilgili son 10 e, yılımda daha bir gayret içinde oldum. 10 yıldır da e, Kafkaslar'da görevliyim. Hı hı. Ve tabi tesadüf e, olmadığına inanıyoruz. Hı hı. E, bazı hadiseleri tevafuk olarak değerlendirdiğimizde hem hanımım olan şahsım ve benim o bölgelere gitmemiz, bu ilimlerle tanış olmamız ve bu ilimlerde belli noktalara gelebilmemiz hep bu bizi yönlendiren, bizi idare eden gücün kontrolü altında olduğuna ben inanıyorum. Nasıl başladı hocam bu konulara merak Tabi ben yıllar önce de bu konularla ilgili e, de, çok ciddi çalışmalarım vardı, evet. manevi alemde diyelim. Hı hı. Fakat daha sonra bunların bir e, teknik olarak da işte asrımızın bu materyalist e, çağında ve Rusya'da bilhassa materyalizmin ön planda olduğu, maddenin ön planda olduğu bir zamanda e, bunun bazı ilahi hadiselerin e, ölçülerek de mümkün olabileceğini düşündük. Hı hı ve e, bunu tabi biz e, kendi alemimizde e, biz e, lambamızı kapattığımız zaman bizim için karanlık ama bizim dışımızda bir aydınlık dünya var evet. bu aydınlık dünyada insanlar e, araştırma içindeler gayret içindeler fiiliyat içindeler bu fiiliyat neticesinde de e, tabi ki büyük neticeler elde edilmiş işte bu neticelerde kozmozun sırlarından çoğuna erişilebilmiş diye ben gördüm, müşahede ettim. Ve bu müşahedemi e, derinleştirerek bu ilimden istifade etmek istedim. E, bir Türkiye'de yaşayan ve İslami noktada inanç sahibi olan biri gibi de bunun e, bu noktalarla bağlantılarını Hı. araştırmak istedim. Ve bugün geldiğim nokta e, yaratıcı gücün ve onun bize gönderdiği kitabın tamamen e, bir uyum, kozmik evrenle uyum içinde oldu ve bu çalışmaların yani bizim e, diğer insanlar İslam dışı insanlar diye tabir ettiğimiz insanların bizim o kitaplarımızda yazılanları ölçerek, elle tutarak Hı. müşahede ettiklerini gördüklerini e, ben e, kendi gözlerimle e, müşahede ettim ve gördüm Hı. ve bu çalışmalarımızı daha da arttırdı bugün öyle noktalara geldik ki artık işte elimizdeki bir takım aletlerle, bir takım e, uygulamalarla e, bazı şey gözle görülemeyen bazı noktalarda e, yani Allah'ın diyeyim o yaratıcı gücün o ilmim sıfatlarının merhalelerini e, görmek bizlere nasip oldu evet. diye. Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? İlahi kelamda var olan ee, anlatılan hadiseler bugün bilim adamları tarafından fiziğe bir açıdan yaklaşılmış yani fiziksel olarak elle tutulur gözle görülebilir hale gelmiş ve bahsettiğiniz gibi kozmik evrenle ilahi kelam tamamen birbirine bütünsellik arz ediyor böyle diyebiliriz değil mi? ben bunu anladım Evet yani ben e, tabi bu mesele o kadar derin ki hı hı. yani bunun neresinden girmek lazım Bununla ilgili bizim bir ciddi bir çalışmamız oldu yani bir 10 yıl hı hı. E, geceleri sadece birkaç saat uyuyarak ki bunun da metotları var evet. yani insan bu programa göre yaratılmış fakat maalesef biz bugün bunun dışında yaşadığımız için hayatımızdaki olumsuzluklar var hı hı. E, bir 10 yıl içinde böyle bir ciddi çalışma neticesinde bir e, ...bunu insanlara fayda nazariyesini göz önüne alarak... Hı hı. ...bir kitaplaştırma durumuna getirmeye çalıştık. Faydalı olalım. İnşallah. Çünkü bu insanlar artık böyle malayane Afaki, boş şeylerden kurtulsunlar. Ve artık hakikatleri görsünler. Gözle göremediklerini mana gözüyle görmeye çalıştırmak için... ...inşallah bunun üzerine çok ciddi bir çalışmamız oldu. Sonuna geldi. Ve tabii bu yalnız yapılan bir iş değil... Yani nasıl ki bu kainat, bu nizam, bu intizam belli bir mizam, belli bir ölçü içinde hareket ediyorsa bizim bu çalışmalarımız da o ölçünün bir parçası olarak değerlendirebilir. Ve bugün belli bir noktaya gelmiştir. Ve bizim buraya size bunları anlattığımız da tesadüf değildir. Ben çünkü çok ara ara bu 10 yıl içinde buralara geldim. Bir defa yine böyle Türkiye'de bu konuları dile getirmiştik. Sonra durduruldu. Ama yeniden işte birkaç gün önce aldığımız duyumlar ve yapılan çalışmalar neticesinde artık bu ilmin hı hı. dünyada insanlarla paylaşılmasının saatinin geldiğini başımızdaki proje uzmanımız olan hocamızdan biz bunu öğrendik hı hı. ve ben bugün onun için buradayım. İnşallah. Burada size bir söylemediğim bir şey daha söyleyeyim. Geçen programınızda sizin de dile getirdiğiniz gibi benim müdahale etmem bazı kişilerin böyle şeylerin olamayacağını, böyle şeyler yoktur, hı hı. insanları şaşırtmayın gibi e, müdahaleleri üzerine benim size müdahalem ve bunlar vardır, gözle görülebilmektedir ve ölçülebilmektedir ben size dedim bunu. Hı hı. Ve ben e, bağlantı kurduğumda bizim Kozmik Merkez'den Sayın Hocamız oradan dedi ki size konuştuğum gün o saatte gece 12'de artık bu işleri insanlığa duyurmanın e, vaktinin geldiği için ben sizi aramışım. Onda evet. da bir tevafuk oldu. Tevafuk, tabii. Ve bugün Hiçbir bunun şey ikincisi için. var. İnşallah bundan sonra sizin şey. de buyurduğunuz gibi bu devamı sağlamaya evet. çalışacağız. İnsanlara faydalı olup yaratılış gayesinde mutlu bir dünyevi ve uhrevi hayat için. Evet. E, şimdi hocam bir merkezden bahsettiniz Kafkasya'da. Kafkasya'nın bir özelliği mi var ki bu merkez orada veya o merkezde neler oluyor? Birazcık o merkezden bize bahseder misiniz? Orayı biraz tanıtır mısınız? Şimdi tabii bu konuları konuşurken sanıyorum ben sizin bir iki programınızı dinledim. Birkaç programınızı çok güzel e, deruni meselelere eğiliyorsunuz. Kullandığınız dil bana yabancı değil ama benim kullandığım dil belki dinleyicilere yabancı gelir diye biraz e, dilimi değiştirerek halk e, diline indirmeye çalışıyorum. Onun için bazı zorluklarım oluyor konuşmamda. Hı. Ama bunu bir ilmi sempozyumda, ilmi çerçevede bu konuyu en azından bir fikir sahibi, altyapısı olan insanlarla konuştuğumuzda yani bunu belirtmekte fayda görüyorum. Daha çok ilmi kelimeler kullanarak dile getirmeye, izah etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama bu e, radyoyla bir yayın olduğu için daha çok halk tabirleri kullanıyorum. Yani bunun ilmi cihetini inşallah ileriki konferanslarımızda merak edenler gelir. Onlara evet, dile evet. getiririz. İnşallah. Buyurduğunuz gibi bu bir tabi Ruslar bizim ilahi kitaplarda veya dünyadaki işte ilahi kitaplarda olan bir takım bildirilen emirleri ve yasakları ölçmüşler ve makineyle ve neticede bir yere gelmişler. İşte Rusya'da Rus Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak bugün Kafkasya'da e, kozmik araştırmalar merkezi, ekstremantalli merkez dedikleri stratejik araştırmalar merkezleri mevcuttur. Bu sadece bizde dünyamızda, bizim dünyamızda ve Türkiye'mizde maalesef araştırma enstitülerimiz yoktur. Bugün bir Azerbaycan'da bir petrol üniversitesinin 21 tane araştırma enstitüsü vardır bir kozmik araştırma e, ensüsünün 11 tane ayrı bölümü vardır. Sadece bunun bir bölümünde mesela nöron bölümü vardır. Yani beynin nöron bölümleriyle giden. Nöronun da 3 tane ayrı bilim dalı vardır. Hı. Mesela nöronun davranış bilimlerini inceler. Hı. Ne şekilde davranış gösterdiğini. Bununla ilgili de onlarca alim burada çalışır. Maalesef bizim Türkiye'mizde ise bugün hiçbir konuda bir araştırma ensümüz evet. bulunmamaktadır. Taklit noktasındadır. Onun için buralarda bu ilimler inkişaf etmiştir. Sorunuza cevap olsun diye diyeyim. Dünyada teknik olarak ölçülebilir noktada e, ki enerji merkezlerinin en büyük merkezinin işte Arabistan Yarıması'ndaki malum bölge olarak e, e, ölçülmüştür ve orasıdır. İkincisi de Kafkasya bölgesidir. Evet. Bununla ilgili de ileride çok geniş bu saatlere hı hı. sığmayan bir açıklama yapabiliriz. Hı hı. İşte Ruslar da bu merkezi Kafkasya'da kurmuşlardır. Oranın ilgi bölgelerinde. Ve burada enerji yoğunluğu çok yüksek bir bölgedir. Oranın toprak yapısında, hava yapısında ve suyunda e, yüksek seviyede e, tabii bu enerjiyi de açmamız lazım. E, enerji boyutları vardır. Diyeyim. Hı hı. Hı hı. Şimdi aslında bunları yani sizin ne yaptınız artı oralarda neler oldu şöyle genel bir tanıma babındaydı. Daha ilerleyen programlarda da bu konuların hepsi ana başlıklar altında incelenecek inşallah. Şimdi hem buna giriş açısından hem kullandığımız kavramları dinleyicilerimize biraz daha yaklaşım sağlamak yani mesela kozmik feza diyoruz, kozmoloji diyoruz. Dilerseniz bu kelimeleri, bu kavramları bunlarla başlayalım. İlk bismillah bunlarla olsun. Ee, hem bu kavramlarla beraber kullandığımız dilin de e, hangi alanı kapsadığı daha da net anlaşılsın. Şimdi kozmik feza dediniz böyle bir tanımlama. Kozmik feza derken neyi kastediyorsunuz? Kozmik feza nedir? Şimdi tabi bu da e, işte biz 10 yılda 4 saat uykuyla e, öğrenebildiğimiz bir şakım şeyleri burada bir dakika içinde anlatmanın zorluğunu yaşıyoruz. Evet. Yani kozmik feza diye bir tabir kullanılabilir mi? Kullandık diyelim. Yani bugün kozmos, bugün e, alemler dediğimiz. Yani alem ve alemler. Hı. İşte bu alem ve alemlerin yani dünyamız, gezegenimiz, samanyolu, güneş sistemimiz ve işte sonsuz güneş sisteminin bulunduğu samanyolu ve samanyolulardan oluşan bir alem ve alemler. Hı. İşte bütün bu ihata edilen, söz konusu edilen mana kozmozdur. Kozmos. Bu 18 bin alem filan deniyor. Yani bunlar çeşitli rivayetleri var. Hı hı. Bu rivayetlerde bunlar ilahi kitaplarda, mistik düşünceye göre çok değişik tabirlerle anılabilir sizin de hı hı. buyurduğunuz gibi. Ben biraz ilmi cihetine evet. bakıyorum bunun. Hı hı. O cihetinde yani bu alem, lerin olduğu diye, evet. alemlerin olduğu bu ıı, boşluğa ki kozmoz. boşluk değildir ve biz buna kozmoz diyoruz. Evet. Yani feza tabiri, kozmik feza tabiri düzgün bir tabir değil. Yani feza dediğimizde zaten kosmos demek bir manada. Hı hı. Yani şey eşyadır, şey eşya şey eşyadır, eşya eşyaların çoğu demektir. Eşyalar Sözü yanlıştır mesela. Evet, evet, Eşya dediğiniz zaman zaten, zaten eşyalar doğru. demiş oluyorsunuz. Yani feza kozmik feza sözü olmaz. Olmuyor. Feza da o alemlerin içindeki bir alem gibi düşünülebilir. Evet. O manada murat etmek lazım. Doğru tabir kozmik. Kozmos. Kozmos. kozmos. Biz evet. de onun için buna diyoruz ki kozmik enerji yani kozmosun içinde bulunan bir enerji. enerji. Demek ki kozmos bir enerji ve kozmozda bir enerji var. Evet. Var diyoruz. Şimdi kozmozda bir enerji var. Kozmozun içerisinde daha neler var? Veya bu enerjinin yapıları nasıl? Bu ne tür enerjiler var? Bu enerji kavramını da yani kozmozu anladık inşallah. Bu kozmozun yapısı nasıl? İçindeki enerjiler nasıl? Artı bu enerjilerle bizim etkileşimimiz nasıl? Bunlar üzerinde biraz Şimdi oralara, kozmoza girdiğimiz zaman o alemlere çıkmamız, çıkmamız biraz zor olur. Değil, Sizin değil vaktiniz biraz sınırlı. Hı -hı. Onun için başka görüyorum başka sualleriniz de çok orada. Hı -hı. Ben sadece şuna gireceğim. Kozmozun içinden biraz dünyamıza Dünya. gelelim Peki. diyeyim. Hı -hı. Yani o konu çok deruni bir konu. Hı -hı. Bu arada... Onun için Hı -hı. Ee, alemin ilmi olan havas bir takım ilimler de lazım bunun için yani bu araştırma merkezlerinde yapılan bir söz konusu ilimler. Ama ben size dünyamızın yani atmosferimizin içine girerek bir takım evet. şeyleri izah etmeye Bazı çalışacağım. Fazla ufakta gezmeyelim diyorsunuz. Evet Bizim ayağımız yere bassın diyelim. yoksa e, uçersin. Yani peki hocam bu arada e, dinleyicilerimiz de birazcık bu konularda belki alt yapıları olanlar da kafalarına takılan soruları e, yazdırabilirler. Santral telefonumuz 652 76 66 652 76 67 ve e, 657 652 76 69 numaradan da faksla sorularını bizlere iletebilirler. Şimdi dünyamıza geldik. Tamam yere bastık. Bu atmosferin içerisindeki enerji yapılarından o zaman bahsedelim. Evet, şimdi biraz daha serbest konuşmaya çalışalım burada. Yine insanlığa fayda nazarıyesini düşünelim. Tabii dünyada, yani dünyamız diye kabul ettiğimiz bu tabirler bizim dilimizde kullanılmıyor, dünya gibi tabirler. Yani bu virüstür, kadar. bakteridir, işte dini mistik inançlardan gelen cindir, şeytandır. Biz bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Bizim için enerji vardır. Enerjinin de iki kısmı vardır. Müsbet enerjidir, menfi enerjidir. Aynen. Aynen. İlmi seviyede bunu konuştuğumuz zaman üniversitelerde, dünyadaki PEM 119'a yakın konferansım oldu. Pek çok think tank kuruluşunda, Amerika'da, Almanya'da, Hollanda'da bu konularla ilgili think kuruluşlarında yaptığım konuşmalarda da biz bunu hücre bazında değerlendiririz. Yani hücre. Hücrenin içinde de biliyorsunuz elektron vardır. Proton vardır. Nötron vardır. Yani nötrona biz girmiyoruz. nötrdür zaten. Elektron ve nötrondur. Yani eksi ve artıdır. Yani bizim içinde müsbettir, menfidir. Daha basit bir indirgeniyor. E tabi yani şimdi canlıdan söz edilirse hücredir. Yani bitkidir, hayvandır, insandır. Bunların da temel taşları hücredir. Hücrenin de fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlar içinde işte yani istoplazması vardır, kofulu vardır, elektron, nötron, proton vardır yani. Yani bunlar vardır bu hareket içinde. Yani bir atom dediğimiz zaman bunun içindeki yani fiziki bakımdan baktığımız zaman meseleye yani bir biyolojik açıdan baktığımız zaman işte hücrenin içinde koful vardır, staplazma vardır. Hücrenin çalışması malumdur. Hücrelere kasılıp sıkılmayla çalışırlar. Evet. Bu kasılıp sıkılmaları sırasında da e, giriyoruz, yavaş yavaş hı hı. giriyoruz. Kasılıp sıkılmalarıyla bu kinetik halleri potansiyel hale dönüşür. Yani bir enerjiye ayarlar. Bu kasılıp sıkılma bir enerjiye ayar. İşte bu enerji yayılımıyla Re rezonans etkisi yaparak bir anda biz gülmeye, konuşmaya o bağırsaklarımız çalışmaya veya bunlar çalışmazsa mefhum muhalifinden alırsak yani hücrenin kasılıp sıkılmaları hafifler veya durursa işte bağırsağımız çalışmamaya gözümüz görmemeye, kalp tanımamız tıkanmaya başlar biz buna hastalanma deriz. Bu nedir? Buradaki hücrenin enerjisi bitmiştir. Yani enerji potansiyel enerjisi kaybolmuştur. O enerji olmayadığında ceset olan bu beden çalışmamaktadır. Yani tüm her şey enerjiyle işliyor değil mi? Bunu yani sonra... başka bir izahı da yoktur bunun. Ama birileri bunu başka şekilde tabirlerle izah eder. Bizim kozmik ilimde de, bizim araştırma merkezlerimizde de bu, bu şekilde izah olunur. Yani bir insanın bedenindeki veya bir bitkinin veya bir hayvanın bedenindeki e, içindeki bu hücrelerin çalışmaması onun ölümü demektir. Bugün tıp da sanıyorum öyle diyor. Evet. Yani ben bu tıp konularına girmek istemiyorum hanım bu konularla ilgili. O da 8 yıldır orada işte Sağlık Bakanlığı'ndan resmi görevli olarak gitti kendisi Hı. ve bu konularda diplomalı bir şahıstır kendisi. Hı. E bunun sanayi cihetiyle de yani sadece bitki, hayvan ve insanlar değil bu yaratıklar. Şimdi ...diyorum ben şimdi, şimdi burada... ...şimdi ne tür yaratıklar... Yani <gülüyor> derken neyi kastediyorsunuz... ...işte yani şimdi biz bu atmosferimizin içinde... Hı -hı. ...mesela şu anda... ...bunlar hep ölçülmüştür... ...benim bu konuşmalarım... ...hiçbirisini sayın dinleyicilerimiz ve zateniniz... ...bir böyle bir beyan gibi duyulmasın... ...bunların hepsi... ...uzun araştırmalar sonunda... Hı -hı. ...içlerinde 20 bin, 30 bin, 40 kişinin... ...40 bin kişinin çalıştığı... ...araştırma enstitülerinde uzun yıllar, 68 yılında kurulmuştur bu araştırma, kozmik araştırma merkezi. Bu merkezde uzun araştırmalar sonunda elde edilmiştir. Buyurduğunuz soruya bir cevap olsun diye vereyim. Mesela şu an etrafımızda yani bizim kozmosda, bizim etrafımızda şöyle diyeyim, yani şu an çevremizde 10 üzeri 16 milyon canlı var. 10 üzeri 16 milyon Evet. onun yanına 16 tane sıfır, sıfır koyduğunuz zaman sanıyorum işte 100 milyon katrilyon kadar bir canlı türü, bir var. hücreli. Buna mikroorganizma deyin, canlı deyin. Hı hı. Yani bize göre bunların hepsi en azı mikroorganizma dediğimizin bir hücreli canlıdır bunlar. Pozitif enerjiler ve negatif enerjilerin Tabii. miktarı 10 üzeri 16. Bu tespit edilebilen. Tespit edilen. Tespit edilebilen. Aynen. Asgari düzeyde, asgari düzeyde. 10 üzeri 16 milyon. Bunlar aletlerle tespit edilir. Tabi ki yani artık bunlar çok basit şeylerdir böyle şeyler. Hı hı. Bu canlılar mevcuttur. Evet. Şimdi buradan aklımıza niye bu kozmozda yani hı hı. Bir kozmoz dediğimiz zaman bizim etrafımızda kozmozdur. Evet. Yani bu kozmik alemlerin içinde, dünyada bir alemlerden içinde bir e, atmosfer içinde belli bir e, mekandır. Evet. Bu mekanın içinde bizim etrafımızda da demek ki her an 10 üzeri 16 milyon canlı olduğu ilmen tespit edilmiş. Şimdi bu canlılar niye var? Yani haşa evet. e, bu kainatı yaratan, geceyi gündüzü yaratan, işte e, milyonlarca bitkinin, hayvanatın rızkını ayrı ayrı veren o güç. Yani bu canlıları yaratırken mutlaka sebepsiz yaratmamıştır. Evet. İşte biz bunu araştırmalıyız. Bugün ilim bunu araştırmalı ve araştırılmış tabi biz araştırmıyoruz Hı -hı. yani Türkiye'nin gündeminde afaki malayani işte bir takım isim vermek istemiyorum Hı -hı. Ee, bunlarla iştigal ettiğimiz için insanlığımız bunlardan planlı olarak uzak tutulmaktadır evet. bakın şu anda bir hafta içinde e, dünya kamuoyuna duyurulacak bir silah var yeni icad edilir artık savaşlar Topla, füzeyle, tankla olmayacak. atom bombasıyla da olmayacak. Bunlar hep izafi şeylerdir. İnsanların beyinlerinde belli blokeler oluşturulmak için yapılmıştır. Bugün yapılacak bir silah, işte radyo dalgalarıyla, ses dalgalarıyla olan silahtır. Bu mikroorganizmaları. Mesela ben bir ilahi bir kitapta okumuştum. Bu hava zerreleriyle, işte sesin ve görüntünün nakli. Evet. işte ne yapıyor bunlar taşıyorlar yani cep telefonunu açıyorsunuz Amerika'yla konuşuyorsunuz hiç kimse inkar etmiyor hı hı. yani aynı kişi oradan peki aynı bir cep telefonuyla sizin kulağınıza bir dalga gönderse veya bu dalganın boyutunu çok arttırsa sizin kulağınızın zarını patlatsa siz ölürsünüz hı hı. demek ki kurşunu atmaya lüzum yok bir ses dalgası demek ki asrımızın silahı bundan sonra ses dalgaları ile olan silahlar olacak elektromanyetik bir savaş mı hocam? Yani, yani onun bir mi? boyutu, bir teknik boyut. boyutu. Onun dışında da gözle görülebilir şekilde. Nasıl siz benim sesimi kulaklarınızda belli desibelle duyuyorsunuz? Bunun oranını atıyorum işte x'tir. Ama 20'dir diyelim. Şimdi siz 150 desibellik bir ses gönderdiğinizde kulaklarınız parçalanıp ölürsünüz siz zaten. Hı -hı. Yani beyninizdeki e, işitme merkeziniz o anda büyük bir tahribata uğrar ve ölürsünüz siz. Hı -hı. Yani ben sanıyorum önümüzdeki günlerde Dünya insanlığında yani ben bunu e, gördüğüm e, bu gözlerimle, maddi gözlerimle gördüğüm için bu çalışmaları hı hı. şu anda artık bu büyük silahlar değil de işte e, okyanusların içinde artık balıkların e, kontrolünde ve dünyada işte ses silahları, ses tabancaları vardır zaten. Hı. Yani düşünün ki bin kişilik bir toplumun içinde e, kulak sesi 20 desibele uygun. ...iki bin desibellik bir ses olduğunu düşün... ...herkesin kulak zarı patlayıp... ...ölecektir yani öt... ...işte bu takım vücuttaki keseler... ...patlayacaktır... ...silah atmaya gerek kalmayacaktır hmm. diye... ...ben bir kapı açıyorum... ...bunun tabi daha bir çok fazlasın. izahları var... Hocam şimdi yani adamlar bunlarla uğraşıyorlar değil mi resmen? Bu Efendim yani bulunmuş... ...ben bunları tespit, kendi gözlerimle he, gördüm... Bunları tespit etmişler ve bunları yönlendirebiliyorlar... ...bir manada kullanabiliyorlar yani... Şöyle diyelim, yani bu çevremizdeki bu canlılar neye yarıyor? Yani bu canlılar bence bir taşıyıcı olarak kullanılıyor. Yani şimdi işte bir yerler bombalandı deniliyor mesela. İşte bir yerde bir takım tahribatlar oluyor. Yani işte insanların mümkün IQ'lerini ölçmek mümkün. İşte Einstein'ın IQ'sunun 180-190 olduğu söyleniyor. İşte mesela adı geçen o büyük bu, bu tahribatları yapan bir isim veriliyor. Yani ben hı hı. bunlara girmek bunu istemiyorum yemek, da yani. e, bir makaleden size bunu nakledim. Benim konum ben bu gibi konulara ilim, ilim dışında hiçbir şey konuşmak istemiyorum. E, Konsomoski Pravda gazetesinin 20 gün önceki sanıyorum sayısında e, bir çeviri yaptım. Orada diyor ki dünyayı belli noktalardan belli güç merkezleriyle idare ediliyorlar. Ve bu güç merkezlerinde çok büyük tahribatlar üretiliyor Ve orada e, konuşmada karşı taraf soruyor. Peki diyor Amerika'daki bu saldırıyı da yapanlar bu merkezler olabilir mi? Yoksa ilgili o Laden miydi, Laden hmm. midir, nedir hmm. bilemiyorum. Hmm. Bu mudur diyor. Hayır diyor. Biz onu diyor ölçtük. Onun IQ'su diyor 180. Yani çok yüksek bir IQ'su var. İşte Amerika'da en yüksek IQ'lü şahıs 220. E, olarak hocam. Bir genç bir çocuk Amerika'da olağanüstü bir e, yapıya sahip. Ama bütün bu planı, bu nizamı, bu intizamı yapabilmek için 2400 aykülük bir beyin lazım. Bu beyinde bir şahıs beyni olamayacağı için bu merkezden yapılmıştır. E, bizim bu merkezlerimiz de bu ilgili merkezleri bilmektedir. Bunu yapan güçlerle de yani biz bunları Dünya ilimle uğraştığından Aha. filmle uğraşmıyor. Bununla uğraşıyor. Bunlar bilinmektedir. Bence sanıyorum yine sorunuza bir dinleyicilerimize de bir beyin jimnastiği olsun diye. Demek ki çevremizde her an hazır olan 10 üzeri 16 milyona kadar olan bu canlılardan birileri bugün istifade ederek dünyadaki insanlar başta olmak üzere bitkilere ve hayvanlara tesir ederek yaşantımızda çok büyük değişikliklere sebep olmaktadırlar. Evet. Şimdi artı ve eksi dedik. Artı ve eksi enerji. Bunlar ister istemez bizi etkiliyor. Müsbet manada veya menfi manada. Biraz örnekler verebilir misiniz? Nasıl etkiliyor bizi bunlar? Etki alanları bizim üzerimizde neler? Bu müsbetlerin veya menfilerin. Nasıl şimdi her şeyin işte dünyevi izahlarla yine tabii ben bir takım zorluklar çekiyorum burada Hı -hı. E, her şeyin siyah beyaz işte Hı -hı. sıcak soğuk gece gündüz doğru Hı -hı. yanlış artı eksisi de var müşbeti menfisi de Hı -hı. var yani Hı -hı. E ben size bunu derken yani izafi olarak söylemiyorum yani bugün atomun üç unsuru var Hı -hı. yani zerre ilahi kitaplarda da öyle diyor yani zerretül zerretül dediği zaman miskale yani ölçü veriyor orada atom diyelim bunu elektron, proton, netron sıfırı çıkaralım, proton, netron var şimdi işte Ruslar bu protonu insan, bitki ve hayvan hücresinde ki bir tesir sahasında kullanmaktalar şu an yani proton nedir? artıdır evet. artı nedir? müşbettir <gülüyor> bu müşbet bir enerjidir bu ilim ve bu ad verilmiş elektron da eksidir yani niçin bugün diyoruz ki işte cep telefonları zararlı, radyasyonik dalga yayıyor falan, bilgisayarlar zararlı, işte efendim klimalar zararlı, madenlerde bir takım zararlar var Hayır, radyasyon diyoruz yani radyasyon nedir? ...onun içindeki elementlerin içindeki atomların yaydığı bir enerjidir değil mi? Kısaca halk için söylenirse. Yani ilim adamları, fizikçiler bizi mazur görsünler. Biz halk tabiriyle burada anlatmak zorundayız bunu. İlmi bir konferansta değiliz. Bunları çok yaptık. Eserlerimizde göreceklerdir. E demek ki şimdi böyle bir şey varsa... ...yani bunun içinde o elementler... ...içindeki atomların elektronu ve protonu varsa... Bugünkü bizim kozmik enerji ilminde işte bu elektronların yaydığı enerjidir insanın hücresini bloke eden. Hmm. Demin zaten size ben dile getirmeye çalıştım. Bu müşahhas olarak yüzlerce araştırmayla tespit edilen bir neticedir. İnsan hücresinin çalışması malumdur. işte halk tabirle kasılıp sıkılmasıyla bir enerji oluşturur. Hmm, hmm. O enerji diyelim ki gözünüzde ise gözünüz görür. O kasılıp sıkılma hücre çalışmıyorsa o gözünüz iyi görmüyor demektir. Peki o hücrelerin kasılıp sıkılmasını etkileyen nedir? İşte Hı. önemli nokta budur. Bunu etkileyen faktörler bugün oluşmuştur. Yüz yıl önce bu yoktu veya bütün bu faktörler bir arada değildi. İşte bugün kullandığımız bütün bu elektronik aletler, evimizdeki buzdolapları, şoklanmış gıdalar, ...elektrik ampullerinin verdiği... ...cep telefonlarının, bilgisayarların ...verdiği bu enerjiler. Evet. Bunların yaydığı... ...elektronlarının yaydığı enerjiler. Ki bugün bakın... ...mesela bir televizyonda bakır kullanılır. Bakırda... ...en menfi... ...yüksek enerji altında vardır. Menfi enerji. Menfi enerji altında vardır. Mistik açıdan altın iyi görülmez... Hatta haram kılınmıştır diye evet, duyuyoruz, biliyoruz. Evet, evet. Kullanılmaz. İkinci sırada bakır gelir. Mesela altınla ilgili çok rivayetler vardır. Mistik inançlarda işte bunların bir takım böyle e, ben demek istemiyorum ama hani bizim ilmimizde öyle cinni falan, işte evet. böyle defi e, definler vardır bunların Hı -hı. hareket halinde olduğu. enerjilerinden filan istifade ediyorlar. Efendim yani nedendir gibi. işte o canlıdır Hı -hı. bunlar yani. Ben demiyorum yani. Onu yani yaydığı enerji, e, enerjidir. Enerjidir tabi bu yani enerjileri şöyle de anlayalım biraz madem ki dini noktada dediğiniz söyleyin diyorsunuz şimdi Hı -hı. bana siz dinleyicilerimiz görmüyor. Hı -hı. Yani narileri vardır, nurileri vardır bunun yani diye. Hı -hı. E, yani bunlar da enerjidir yani enerjidir. Hocam biz de bir enerji miyiz? E tabi yani şimdi bedenin siz varlığını kabul edebilir misiniz? Yani Yani şimdi ben girmek istemiyorum. Vahdedi vücut falan meseleleri. Bunlar çok ince konular. Bunları da bir 3 saatlik ayrı bir konuda Hocam, çok ince detaylı çalışabiliriz. Inşallah yani şimdi siz inşallah. E, göz dedik şimdi. Gözün ya kasılması sıkılmasıyla göz görüyor. Göz görür mü? Görmüyor mu şimdi? Yani şimdi göz nedir? Çağıralım bir Biyoloji profesörüne diyecek ki kısaca yani ben de endüstri mühendisiyim. Tabi dinleyiciler merak etmiştir ya bu Ahmet Maranki kim? Hı -hı. Yani biyolog mu? E, tabiat, şinast mı? İşte nedir ama ben e, mühendisim, iktisatçıyım. E, bir takım konuların uzmanıyım kendi çapımda. Yani göz protein ve yağdan mamul bir şeydir yani. Efendim işte biraz ileri gitse biri çıkar bir der ki beyin görüyor. E, beyin de farklıdır. Yani ya protein, karbonhidrat. E, ya Bu görmez yani. ya Gören nedir? Yani buna girdiğimiz zaman konu materializm madde noktasına geliyor. Evet. Yani siz bir maddeyseniz ki öyle kabul ediliyor bugün tıp filminde. Yani e, madde görmez. Hı hı. Yani bunu gören, gören başka bir şey, bir şey var. öte bir şey var. Mesela e, bu da bir enerjinin bir boyutu olabilir işte. Evet. Diye diyorum. Evet. Yani oradan girilebilir. Hı hı. İşte ruhlar alemi falan filan ben onlara Fatma girmiyorum. Yani. Hocam, Hocam şimdi az önce e, müsvet ve menfi bazda e, ve e, işte altının mesela dediniz e, haram kılınması bu mistik anlamda olsun. Dinle... Ben demedim tamam. siz diyorsunuz. Ha, ben yani. söylüyorum. Evet. Dini anlamda olsun bazı şeyler var. E, haramlar, helaller var. E, bizi yoktan var edenin koymuş olduğu bazı kanunlar var. Bunların peki bu enerjilerle orantısı nedir? Yani diyelim ki bir tokalaşma hadisesini ele alalım veya bir işte dinimizde sadaka hadisesi var mesela. Sadaka verdiğinde diyor işte belaları def eder. Bazı anlatım uslupları var. Sizin bu yaklaşımınızda, bu ilim dalında bu hadiselerle nasıl bakılıyor, bu hadiseler nasıl değerlendiriliyor? Evet, e, tabii konu gittikçe e, girifleşiyor. Hı hı. E, ama işin bir de bir bu boyutu var. Evet. Belki insanlarımızı da en önemli ilgilendirebilen bu boyutu var. Tabii ki ilahi manada bizler o emirlere emredildiği için evet. inanmamız lazım. Evet. Bu birinci boyutu ve esas boyutu budur. Budur yani. Bu imandır yani. Buna iman etmedir. Ama bu, bunun neden, nasıl ve niçinini bilmemiz ilmi açıdan da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ve sizin bu söylediğiniz konularla ilgili olarak da benim hayat felsefeme uygun olduğu için bir araştırmalar yaptım. Birkaç konu söyleyeyim. Mesela tokalaşmada işte nedir? Biz ölçüyoruz. Yani bunlar orada vücudun yaydığı, hücrelerin kasılıp sıkılmasıyla bu kasılıp sıkılma oranlarına göre, bunun da bir boyu vardır, dalga boyu vardır. Her insanın, hücresinin, yaydığı dalga boyu, çalışmasıyla, hı hı. yaydığı dalga boyu farklı farklıdır. Hı hı. Bu yaşlan, bulunduğu çevreyle, beslenmesiyle, ilahi rabıtalarına göre de değişiklik arz eder. Bu noktada ele aldığımızda, işte biz vücudun bütün yaydığı organlarının milimetrenin binde biri kadar ölçülebilecek şekilde enerjilerini ölçme yeteneğine sahibiz. Bu kozmik merkezde tepla viziri dediğimiz bir aletle insanın yaydığı enerjiye göre görüntü veren aynı bugünkü ultrasonografi gibi aletler mevcuttur. Bunlar stratejik aletlerdir. Strategik derken askeri sahalarda Hı -hı. ve bir takım araştırmalarda kullanılır. Bunun dışında kullanılmaz. Evet. Ben kendim bu aletlerin içine çok girdim orada bulunduğum görevler sırasında. Hı -hı. Mesela orada biz insanın işte bu noktalarında ölçelim dedik evet. ve bunun için gecelerimiz gündüzlerimizi katarak ve maddi açıdan da çok büyük fedakarlıklarla bu noktalara gelinmiştir. Mesela insanın işte orada bir sağ baş parmağının ve bütün ellerinin parmaklarının enerjilerini ölçebiliyoruz. Ve bunların yine fiziki manada da bunun en veya es olduğunu, pozitif veya negatif olduğunu da ölçebiliyoruz. Bunlar çok basit işlemler teknik açıdan. Hı. Mesela işte demin buyurduğunuz gibi erkeğin sağ baş parmağı ense kadının es. Erkeğin sağ işaret parmağı esse kadınınki en. Şimdi düşünün siz ...biz sizinle tokalaştığımızda itici bir güç oluşuyor... ...elimi bıraksa diyoruz... Hmm. ...yani dinleyicilerimiz düşünsün... ...bir erkekle tokalaştığında... ...ya şu elimi bıraksa da diye düşünüyoruz... Hmm. ...ama bir kadınla tokalaştığınızda... ...en esi çektiği için... ...bir anda bir şartel bağlanıyor... ...ve iki arada da bir enerji dönüşümü oluyor... Hmm. ...biz bunu ölçtük... ...siz buna hmm. helaldir, haramdır, şudur, hmm. budur işte ilahi kitaplarda şöyledir böyledir hı. denilmesini hı hı. biz bu ölçülmüştür ve bu anda da kadın ve erkeğin yaydığı enerjilerinde farklılaştığını yine da biz tespit etmişizdir. Hı. Bu çok geniş bununla ilgili hı. bizim 11 sayfalık raporumuz var. Niçin böyle olur? Neden oluyor? Mesela o anda beyinden geçen düşüncelere göre de bunları ölçtük. İki kişinin elleri birleşmiş haldeyken, gözleri birleşmiş haldeyken Başka uzuvları için bir şey demek istemiyorum. Bunları da ölçtük. Hı hı. Yani daha adım adım ileride. Bu andaki görüntülerini de ölçtük. Bu görüntülerinde yaydığı enerjilerin müsvet ve menfi oranlarını ölçtük. Ve buralardan da o ilahi kuralların mutlaka doğru olduğunu, haşa onun doğrulanmasını bu şekilde demin başta da arz ettiğim gibi hı hı. ama bunu da akılları gözlerine inenlere göstermek için ...bir araştırma diye düşünebiliriz. Hocam... E... Yine sadaka dediniz, evet, onu sadaka. da bir dile getireyim. Bu asrımızda bugün... ...vermek çok zorlaştı. Mesela insanın elini ölçüyoruz... ...elinde, bedeninde bir takım rahatsızlıkları var. Makineye koyduğumuz zaman... ...kalp damarlarının tıkalı olduğunu... ...prostatının tıkalı olduğunu... ...beyincikteki tümörünü... ...şu an Türkiye'de yaşayan çok üst düzeyde insanlar... ...dinleyenler varsa bunları biliyorlardır çoğunu bu merkezlerden geçirme imkanımız oldu. Çok üst düzeyde devlet yetkililerini seviyesinde. Onlar da biliyorlardır. Bir ilmi olarak da ben izah edeyim. Bunlar ölçülebiliyor. Şimdi biz elimizle mesela birine bir sadaka verdiğimiz zaman bu verilen sadaka dediğimiz şey mesela bir para veya bir ekmek. Bir parayı beynimizle ben bunu kendi irademle beyin fonksiyonlarımı işleterek işte ilahi gücün bana verdiği iradeyi cüziyeyle ve bu emirler doğrultusunda yasaklar doğrultusunda bunu alıyorum buraya verme zorununa bunu veriyorum dediğiniz zaman o insandaki diyelim ki kalp, göğüs, damar böbrek, ayak ilahir bütün organlarında yüzde oranı çok yüksek olmak kaydıyla yüksek olmak kaydıyla düzelmeler olduğunu görüyoruz. Vermeyle yani, beraber düzelmeyecek. Vermeyle beraber vücudundaki enerji terazilenmesinde mesela bir hasta vücuda biz menfisi yüksek diyoruz. Hmm. Menfi insan deriz ya. Evet. İşte menfi enerjili insan deriz. O hastadır. İşte böbreği, dalağı, ciğeri vesaire, beyninde bir noktaları. Şimdi onun e, müsbet terazisi normal seviyenin altındadır. O eliyle bir sadaka verdiği zaman, birine yardım ettiği zaman veya böyle bir düşünce en azından beyninden geçirdiği zaman terazilenme düzelmeye başlıyor. Vücudundaki enerji, enerji dengelenmeye başlıyor. Vücudundaki o çalışmayan menfi enerjiler, nedir menfi enerji izah ettik? Hücrenin çalışmaması, bloke edilmesi. O hücre tekrar çalışmaya başlıyor. Çünkü vücuttaki enerji menfi gittiği zaman, aurasından. Aurasından içeriye müspet enerji geliyor. Aura Evet. derken e, aurayı da biraz açalım. Bu da enteresan bir kavram çünkü. Aura derken Efendim şimdi tabi bu yani benim size de demin dediğim gibi yani insanın etrafında bu kadar Hı -hı. bu yani, canlıların olması Hı -hı. yani dünyayı koruyan bir tabakamız var. Evet. Değil mi? Ozan diyor. diyoruz. Evet. E herhalde yani bizi de koruyan bir tabaka olmalı yani değil mi bu dünyayı koruyorsa Hı -hı. bunun içindekileri de koruyan bir tabaka olmalı niye diyecekseniz yani bugün korkunç bir elektronik bombardıman altındayız Hı -hı. demek ki bir çevremizden bir Hı -hı. birinci zarar kullandığımız elektronik bütün cihazlardan bindiğimiz araba dahil çalışan her türlü elektronik cihazdan bir bombardıman altındayız Hocam nasıl etkileniyoruz biz bunlardan ya nasıl etkiliyorlar bunlar bizi yani ne yapıyorlar? Vücudumuzda ne yapıyorlar? Şimdi, aura dediğimiz. Şimdi müsaade ederseniz şu şeyi bir izah edeyim. <gülüyor> Inşallah. Bu hücrenin kasılıp sıkılmasına, Hı -hı. yani menfi enerjinin artmasına, hücrelerin çalışmamasını etkileyen kozmik bilme göre bir izah vermek istiyorum. Evet. Bir, çevremizdeki elektronik dalgalar, dalga boyları. Hı -hı. Ses dalgaları deyin buna siz. ışınlar deyin. İşte görüntüler deyin. İşte çalışan klimalar deyin. İlahir. Hı -hı. İki, Aldığımız gıdalar yani yediğimiz, beslenme ihtiyacı duyduğumuz, işte bugün hormon vesaire diyoruz işte. Bu gıdalardaki menfiatın fazla olması. işte hormon diyorlar buna vesaire diyorlar yani. Evet. Yani insan hücresinin insan hücresinin bozulmasıyla bedene giren olumsuzluklar. Evet. Üç, beynimizin oluşturduğu Olumsuz stres dediğimiz sıkıntılar. Yani iç dahilimizde olan verilen sıkıntılar. Dört tesadüfen yapılan bu ilk maddede saydığımız bombard elektronik bombardımanların dışında dünyanın belli merkezlerinden bakın üstüne basarak altını çizerek söylüyorum. Dünyanın belli merkezlerinden belli ...en azından 60 bin personelle çalışan... ...araştırma merkezlerinden... ...dünyanın yine belli noktalarına... ...planlı, nizamlı ve intizamlı olarak yönlendirilmiş... ...elektronik bombardımanlarla da... ...insan hücresinin... ...düşünün, bunun beyin olduğunu düşünün... ...bu tesirlerle sizin beyninize geliyor bir takım dalgalar... ...beyninizde diyoruz ya belli bölümlere bloke ediliyor belli bölümlere açık tutuluyor. Bu Beynin bu bölümle bu kadar imi bilen insanlar, araştırma yapan insanlar, beynin hangi noktasında neler üretildiğini de bildiklerinden o noktalara müdahale ederek bugün işte sağlıksız hastalıklara düçar olmuş bunu Azerbaycan'daki tabile kudurmuş bir insan nesli hastalıklara düçar olmuş menfiatla meşgul tahriple meşgul Yıkmakla meşgul, gaddarlıkla meşgul, rahmani sıfatlardan tamamen yoksun. Negatif enerji. Negatif enerjili insanlar içinde yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Aura bizi evet. bu menfiyattan mı koruyor? Efendim işte şimdi tabii ki madem ki bu mükemmel nizam ve mükemmel eşrefi mahlukat dediğimiz insan. Tabii ki o kainatı yaratan bu mahlukatın hürmetine yaratıldığı söyleniyor kitaplarda. Biz de buna iman ediyoruz Müslüman olarak doğduğumuz için. Öyle olduğuna iman ediyoruz. Mutlak bunun da bir koruması olduğuna inanıyoruz. Bizim ilmimizle yine mutlak pek çok korumaları vardır. İstik manada, dini inançlar noktasında. Bu noktada insanı koruyan Yine bu kozmik araştırma merkezlerinde ve bugün dünyanın pek çok merkezlerinde başta Amerika, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore'de ve yeni yeni Fransa'da inkişaf etmiş kozmik bilim ilmi açısından şöyle diyebiliriz. İnsanı çevreyen bir aura dediğimiz bir enerji kalkanı mevcuttur. Bu bugünkü ilimlerle aynı ee, Ultrasonografi gibi pek çok işte MR gibi aletlerle diyeyim yani halkın anlayabileceği bu aura, bu aletlerle ölçülebilmekte. Hatta bu ilimle meşgul olan ki bu ilimle meşgul olan alimlere extra sens denir extra sensler vardır Rusya'da. Bizde bu Ailem ve ben de bu diplomalı bununla kurs görmüş bir elemanız. Hı -hı. Ve bu diplomalı bir kişi konuşuyorum. Bu arayı şu an biz sizin ben etrafınızdaki bu arayı çok rahat görme yeteneğine ve istidadına sahibiz. Baktığınız zaman bu şeyinizde gözünüzün rahatsızlığını veya işte bu bir istidattır. Hı -hı. Herkesin nasibi nispetindedir. Peki geliştirilebilir mi bunu görme? Tabii. Yani bu saflıktır. Müspetiniz artarsa Hı -hı. Müspetiniz artarsa bunu görürsünüz. Pozitif artan... enerji yüklenirseniz bunu görürsünüz. Hocam nasıl yükleniyor pozitif enerjiler? Böyle bir cihaza mı bağlamıyoruz? Nasıl oluyor? Efendim yani şimdi ben kısa bir alanına gireyim. Yani bunlar çok geniş alanlar. Demin size de dile getirdiğim gibi. Yani beyni ele alalım. Bugün beynin fonksiyonları çözülememiştir. Hala beynin onda biriyle ilgili biz bütün bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu tahribatlarımız ve bunu koruyanlar, bu ilimde istidat edenler bu 19'da 1 ile yapıyor. Evet. Demek ki beynin bir 9'da 8 bölümü daha var. Evet. Bu beynin 9'da 8 bölümünde işte bu sırlar gizli. İşte bunlar inkişaf ettirilmeli. Bunlar inkişaf ettirildiği zaman yani insanın müspet enerjisi demek ki beyinle bağlı şu an mesela Japonya'da bilmiyorum gidenler dinleyicilerimizde vardır. Japonya'da sakatlar için yeni televizyonlar üretildi. İşte be, bu 40 metreye kadar bir ölçülebilen uzaklıkta. Gözüyle bakıyor şimdi buradan hiç kımıldayamayanlar için 3 numaralı kanalı açacak. Gözüyle 3 numaraya bakıyor 3 numaralı kanalı açıyorsunuz. Yani bunlar artık çok basit şeyler. Hmm. Yani demek ki gözünüzde bakışınızda bakış. Hmm. Hani Arapçası yani İngilizcesi lük'tür bakmak, Arapçası nazaredir. Nazar, hani nazar diyorlar evet, ya bugün, evet, yani nazare bakış demektir aslında. Evet. Yani baktığınız zaman bir ineği devirebilen hı hı. bu göz, demek ki televizyonun kanalını da açabiliyor. Bunu biraz daha istidat ettirilse, afaki malayane boş şeylerden uzak tutulsa, demek ki bu bakışlarımızla biz neler yapabileceğiz bu bakışlar yönlendiriliyor mu? Bakışların tesiri nasıl oluyor insanda? Neler yapıyor bakışlar? Az önce de şimdi demin size dile getirdiğim gibi göz bakmaz, görmez. He. Beyin de görmez. Yani protein görmeyeceği için. Efendim işte bunu izah ediyorlar. Onun yaydığı dalgalar, elektronik dalgalar böyle oluyor falan. Onlar bu işin ilmi ciheti. Doğrudur. Böyle bir izah yapılması lazım. Ve bunlar da oluyor. Biz bunları kendi makinelerimizde de ölçtük. Ama onu gören bir şey var. Bir ana merkeze bağlı, kumandaya bağlı bir şey var. Siz, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Ana kumandayla, rabıtanızı kesmez, onun emir buyurduklarını yapar, onun yasakladıklarından kaçarsanız, bu gözünüzle Amerika'daki bir kuleyi devirebilirsiniz. Amerika'daki bir insanın, beyin dalgası ona gönderebilir bu gözünüzden yani o beyninizden gönderebilir 5 dakika sonra onun sizi telefonla aramasını isteyebilirsiniz veya siz yine Japonya'daki bir insanın Japonya'daki bir insanın kalp damarına tesir edebilirsiniz ama bunu beyninizle yaparsınız ama elinize aldığınız radyo dalgası yayan bir çiple bir cep telefonuyla yapabilirsiniz Hocam şimdi cep telefonu diyorsunuz hani bu nasıl oluyor tamam hani beynimizle bununla alakalı kitaplar okumuşuzdur mesela beyin gücünü geliştirme düşünün diyor konsantre olun falan filan da. Şimdi bu arada da bir saat olmuş o kadar müspet enerji mi bir saat geçti hocam bir saattir konuşuyoruz. Ee... Bakın ben size bir şey söyleyeyim <gülüyor> yani bunun sonu yok tabi konuşmayla evet. bitmez. ...biz tabi burada müspet enerji yaymak da istiyoruz... ...yani şu an dinleyicilerimiz... ...bunları dinlerken... ...beyinlerindeki belli noktaların açıldığını hissetsinler... Evet. ...yani beyinlerinin... ...o dokuzda sekiz kısmının... ...açıldıklarını hissetsinler... ...açılıyor desinler... ...açılacaktır... ...bakın ben size müşahas şeyler söyleyeyim... ...izafi şeyler söyleyeyim... ...şu anda... ...benim anlattığım bütün bu ilimlerin... ...bu söz konusu edilenlerle ilgili... Benim yine bu madde gözlerimde Amerika'nın Teksas ve Nevada eyaletlerinde işte rahmetli oldu meşhur beyin cerrahı Michael DeBakey vardır. Duymuşumuz. İlgililer diyor. Ben bunun video kasetlerini seyrettim ve bu merkezlerle ilgili çalışmalarda bulundum. Baylar en süsünden ancak buralara devlet adamları girebilir. İlk defa bu belki bir insanlığa duyuruluyor böyle bir şey devlet başkanları ve hükümet başkanlarının girdiği, girebildiği bir yerdir. Ve burada insanlara sadece bu merkezde 62 bin personel çalışır. Çölün ortasında bir yer. Bu merkezde ne yapılır biliyor musunuz? X ülkenin cumhurbaşkanı oraya gezdirilir. Efendim denir biz bu merkezden mesela Güney Kore'deki bir 12 yaşındaki çocuğun işte kalp damarı tıkanmıştır. Bu damara buradan yolladığımız belli boyutlu radyo dalgalarıyla bunun bu damarına müdahale ediyoruz. Radyo dalgalarıyla onu ekranda göstererek onu tesir altına nasıl alındığını gösteren bir takım çalışmaları izletirler. Bununla ilgili elimizde video kasetlerimiz mevcuttur. Öyle Ama insanlar bunlarla meşgul edilmedikleri için, daha doğrusu mefhul muhalefinden diyelim, İnsanlar lüzumsuz şeylerle meşgul edildikleri için kısır çekişmeler içinde bu boğuşmalar içinde bunlarla ilgilenen insanlar az olmakta ve bunlarla ilgilenenler de toplumda maalesef belli gruplar dışında dışlanmaktadırlar. Hmm. Yani size burada bir saattir dile getirdiğimiz şeyler bugün Rusya'da ve Amerika'da teknolojik olarak on binlerce ilim adamınca takip edilmekte uygulanmakta tahrip veya faydaları yapılmakta da uygulanmaktadır. Bugün insan neslinin bu halde olmasının sebepleri de bunlardır. Hocam çok bunlar biraz bir ağır böyle bomba gibi düştü. Çok enteresan. Starfurla, bunlar yani, ilimdir, bunları yazacağız. İlim, ilim de, o, şimdi diyorsunuz ki Amerikan Nevada çölünde 62 bin tane insan var. Yani Bay Üniversitesi bellidir bunu, bunu. yani bugün ha. işte Amerikan ha. Büyükelçisi etişi biliyordur, evet. yani burada Böyle çalışmalar yapıyorlar. İlimdir bunlar Amerika'dan. Tebrik ediyoruz. Aha. Keşke bizim Türkiye'mizde de, Aha. yani lahana yetiştirileceğini, yani Konya ovasında, işte bilmem kaç milyon ton buğday yetişti. bir tane fantomu alıp o da ilk yani bu, bu olacağına böyle keşke bizde böyle var. bir çalışmalar yapılsaydı. Rusya'da da diyorsunuz böyle çalışmalar var. Şimdi insan Efendim bir ister... petrol üniversitesinin 21 araştırma ensüsü var dedim size. Aha. Yani bu ülke Tabii ki Azerbaycan dünyada petrol satan bir ülke haline geldi. Niye? 21 araştırma ensüsü olanın 64 tane kuyu açılmıştır. Bakın uydudan yapılan ben bunları 4 sene önce basına anlattım. Dünyanın en büyük petrol firmalarından birisi Amerikan Amoco şirketidir. Azerbaycan'da dokuz konser suyunda kazı çalışmaları yapmaktadır. Uydudan dünyadaki petrol yataklarını keşfetmiştir. Gönderdiği radyo dalgalarıyla, tabi o radyo dalgaları ben girmek istemiyorum burada, hı hı. radyo dalgalarıyla dünyanın işte denizaltılarının şeklini çizmek ve madenlerinin tespitinde kullanılan bir takım metotlar var. Mesela ben bir konferansta izlediğim kadarıyla, mesela Türkiye'mizi ben Kastamonu'na İneboğlu'yum kendi. İşte Kastamonu'nun Daday-Azdavay-Taşköprü'nün o e, eski Osmanlı yolu dediğimiz, Düzce Ovası'ndan, Tosya Ovası'ndan başlayarak Padişah Yolu, Sefer Yolu dediğimiz o alanda petrol noktaları olduğunu ben bu gözlerimle gördüm. Ve ben geldim bunu Türkiye'de, Kastamonu'da bir konferansımda dört sene önce anlattım o zaman Amerikan Büyükelçisi Mark Grosman'dı Sayın Büyükelçim'de de o zamanki görüşmelerimiz vardı. Kendisinin de aynı tarihlerde bu araştırmadan sonra Kastamonu'ya gittiğini ve Taşköprü Sarımsağı'nın efendime söyleyeyim işte etli ekmeğin nasıl olduğunu incelediğini öğrendim. Yani ben bu kadarla Anladım. Yani bizim ilim adamlarımız de bunlarla uğraşırsa bu araştırma ensüslerimiz olursa Sanıyorum faydalı neticeler alınca kanaatındayım. O zaman insan hücresinin yaydığı enerjiyi Ruslar bulmuş. Evet. Alıyor elindeki bir cep telefonu gibi bir makinadan, sizin kalp damarınızda teşhisli hekimler yapıyor. Geliyor o merkezde yönlendirerek gözünüzün önünde o kalp damarınızın açılmasıyla ilgili çalışmaları yürütebiliyorlar. Yani bunlar ölçülebiliyor, bunlar yapılabiliyor. Biz diyoruz ki buradan, yani bunları da düşünelim diye bir beyin jimnastiği gibi kabul etsin evet, sayın evet. dinleyicilerimiz. Hocam burada çok sorular var, çok soracağımız şeyler var da bir saat olmuş. Dilerseniz e, bu son yarım saati de genel e, manada bir e, kaç fikir oluştu, birazcık böyle ana şablon olarak oluştu. Dinleyicilerimizden birazcık telefon alalım mı? diler misin? Yani merak yani edilen konular, konular olursa tabii yani bununla ilgili çok Hı -hı. konular var ama Hı -hı. E, olursa böyle bir şey olabilir. Evet. Diye düşünüyorum. Yalnız daha çok anlatılacak şeyler çok, çok. var. Zaten yani programlar... insana gelmiştik Hı -hı. tam kaldık. İnsanın işte çevreden etkilenme, bu hastalıklar Hı -hı. Hı -hı. yani insandaki işte bu enerji terazilenmesi evet. menfi noktada olursa insan hastalanıyor demek bizim ilmimize evet. göre. Müsbeti olursa yine fazla müsbetli hastalıktır. Bunun terazilenme olması lazım. Yani evet. fazla müsbet enerjiler de insanda rahatsızlıklar. Onlar ne böyle. yapıyor hocam? Yani fazla mı? müsbet olduğunuz zaman yani... Aşırı mı duygusallık oluyor mesela? Hayır yani siz şimdi çocuğunuzu sevmemeniz lazım. Yani çocuğu yavrum dediğiniz ama zaten sevgi enerjidir. Yani, evet. yani bunun kökünde işte evet. biz oraya doğru gidiyoruz. Yani neticede insana geldiğimizde evet. bu rahmani sıfatlar yani sevgi çıkıyor ortaya. Sevgi müsbet enerjidir. Evet. Ama siz bu enerjiyi mesela şimdi bir anne bir çocuğuna yavrum dese o çocuk hastalanır. Niye? Çünkü onun enerjisini de alır. Almamalı. Onun için araya bir kelime koyarak set çekmesi lazım. Demeli ki benim çocuğum herkesin çocuğu kadar güzeldir demeli. O zaman onu dengelemediği an o çocuk zayıf olur. Evet. Mesela anneler, babalar çocuklarını sevmemeli. Çocuklar da ...başkalarını fazla sevmemeli. Aşırı yani gerçekten. Ferhat ile Şirin'i düşünün. Evet. İşte uzaktan uzağa birbirinin... ...enerjisini yiyerek en son işte... ...veremden ölmüşler Değil mi? <gülüyor> yani evet. şimdi... Evet. ...yani ben bunları Anladım. basit evet. olarak söylüyorum evet. böyle... Evet. ...yine yani evet. müpem şeyler kalmasın diye. Evet. Demek ki her şeyi... ...hani yine Dengeli emirde olmasın. buyuruluyor. Yani diyor ki işte... ...mallarınızı, çocuklarınızı, evladiyarınızı... ...işte... Evet. ...o kadar sevin. Ki evet. sizi esas işlerinizi yapmaktan alıkoymasın. Yoksa ziyanda olursunuz gibi bir takım hükümler var. Yani bunu atasözü gibi demiyorum. İlahi hükümler de var. Diğer bütün dini, mistik inançlarda. Demek ki biz e, sadece kendimiz yiyip içmeyeceğiz. Başkalarına da yedi. Terazileyeceğiz. Sadece kendi çocuklarımızı sevmeyeceğiz. Bütün insanlığı seveceğiz. Bugün biz insanlığı sevmezsek dünyada menfi bir ortam yer alır bu menfi bizden de müspet enerji absorplar. Dolaylı olarak alır. Yani bugün gemi batarsa hepimiz batarız. Yani gemi batarsa hepimiz batarız. Demek ki dünyadaki menfiyatı azaltmamız lazım. Biz elimizdeki müspeti vereceğiz. Müspet nedir? Zekatımız diyoruz. Sadakamızı vereceğiz. Sevgimizi vereceğiz. Yardımcı olacağız. İşte bu müspettir. Kime? Menfi hastaya vereceğiz bunu bizim verdiğimiz o menfi bedenimizden çıkan menfi sadaka ona şifa oluyor. Bunun müsbeti artıyor. Bunların hepsi ölçülebiliyor. Buradan da yine ilahi kurallara uyulması gerekliliği noktasında bir yere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Tabi bu arada da işte insan bedenindeki noktalar yani aura dedik. insanda bir takım noktalar vardır. İşte şakra dediğimiz noktalar. Bunlar enerji kabul edici noktalardır ve enerji gidiş noktalardır. Nereler bunlar? İşte tepe şakrasıdır. Hı -hı. Üçüncü göz şakrasıdır. Bu iki kaşla gözün arasında Hı -hı. olan. Boğaz şakrasıdır. Kalp şakrasıdır. Karın üstü ve altı şakrasıdır ve kök şakrasıdır. Hı -hı. Ve bu bir alemdir. Çok deruni bir alemdir. Biz etrafımızdaki müspet ilahi ki hepsi öyledir. Ve olmayan, madde gözüyle bakanlar içinde bütün enerjileri bu noktalardan alıp veririz. İnsanın kök şakrası kapalıysa bunun çocuğu olmaz. Diye bizim ilmimizde dile getirir. Kalp şakrası tıkalıysa, mesela onu getirirler, sanatoryuma veremdir, ciğer şakrası yani kalp, karaciğer, akciğer ve kalp bölgesidir. Bunun rengi vardır, yeşildir. Yani niye sanatoryuma yatırırlar verem olanı? Bakın yeşille tedavi ederler He. bakın bir şeye daha girdir renklerle He. tedavi, He. renk terapisi gidin Edirne'deki bir takım Osmanlı külliyelerini gezin, sesle terapi suyla terapi, müzikle terapi, renkle terapi odaları vardır, He. bakın gidin bunlar He. hepsi mevcuttur ama biz bunları Tukaka diye atmışız bugün, He. taklidi bir ilimle de taklidi bir hayat yaşıyoruz, taklidi hayatın neşecesinde de, takikiye dönmediğiz bir sürede e dalalet içinde kalmışız bu da insanı hasta etmiş hmm. İnsanımız bugün onun için burnunun üstünde demek ki tahkike geçeceğiz hmm. ne de tahkike geçeceğiz bir ilahi kurallarda tahkike geçeceğiz hmm. iki diğer fiziki yani ilmi noktada da yani sadece ilahi değil madde noktasında da mana noktasında da bizim katkıda bulunmamız lazım. Yani siz şimdi sanatoruma gitmeyi kabul ediyorsunuz. Orada tedavi oluyor. Demek ki yeşili gördüğünüz için. Demek ki yeşil sizi tedavi ediyor. Demek ki siz şimdi kalp rahatsızlığı olan, verem olan insanı sarı bir odada yatırırsanız o insan yeme ihtiyacı duyacaktır. Çünkü e, sarı midenin rengidir. Şimdi biz görüntülerimizde bunu görüyoruz. Sarı renk kahverengiye dönüşmüş midesinde yara olan, ülseri olan insanların. Şimdi biz buna diyoruz ki, siz terapi yaparken işte ekinleri düşünün, şunu düşünün veya sarı boy odaya boyayan kendinizi. Bu manada düşünün. Üç gün içinde insanların bir manada iyi olduğunu. Biz tıp sahasına girmiyoruz. Yine hep düzelterek defalarca tekrar tekrar söylüyorum. Yani şimdi ee, şimdi siz İlim adamısınız, ilim yapacaksınız. E şimdi odanızın rengini kırmızıya veya turuncuya boyamışsınız. E bu aşk rengidir, sevgi rengidir. Yani şimdi bunlara Uyumsuz da, oluyor. e tabi şimdi yani hepsinin bir rengi vardır. Bugün tabiatta siyah renk yoktur. Evet. Yaratılmamıştır siyah renk. Neden hocam siyah renk? Siyah menfidir çünkü. Bugün bakın devlet adamlarımız büyük insanlar, ufraklar falan hep siyahtır çok gariptir. İmamlarımızın giydiği cübbe kadınlarımızın giydiği çarşaflar da maalesef siyahtır. Bunları araştırmak lazım. Siyah renkte çektiğimiz makinelerde görüntü elde edemiyoruz biz. Tabiatta olan renkler vardır. Bakın tepe şakrası dedik. Mordur ve ötesi vardır. İnsan görebildiği gözün görebildiği renk sonsuzla sıfır arasındaki çok küçük bir renk aralığıdır. İşte o da kırmızı ile mor arasıdır. Kırmızı, kırmızı çöp, köktür. Çöp Tepe şakramızda mordur. Mor, i̇şte bu renkler de arasında mutluluktur, şifadır. Hı. Kaynak budur. Osmanlı bununla ilgili ilgilenmiş. Bununla ilgili eserler vermiş. Benim konum Türk dünyası. Balkanları yazdım, Kafkasları yazdım şimdi inşallah. Hı. Bunun stratejilerini yazdım. Bu da benim bir hobim. Mesai saatlerimin dışında yapmaya çalıştığım bir takım şeyler. Yani bu kadar derya, bu kadar ilim sıfatı varken, bizim inancımıza göre, ilim içinde bile olsa gidip alın Müslüman'ın, inançlı insanların, bunu Hristiyan içinde, Musevi içinde, yitik maldır diyen insanların bugün, yani Almanya'da bugün havaalanında tuvalete gittiğinizde günlük gazeteler ve kitapları görüyorsunuz. Amerika'da da böyle bu. Ama bugün bizim insanımız nelerle meşgul olduğunu ben söylemek istemiyorum. Ben 15 yıldır televizyon seyretmemeye çalışıyorum etki altında. Hem elektronik manyetik dalgalar hem de bir takım oluşturulmak istenen gündemlerden. O zaman bunları yakalayabiliyorsunuz. O zaman müsbet evet. oluyorsunuz. Evet. Yoksa bu menfiyat içinde burnumuzun üstünde maddi ve manevi süründüğümüz gibi maalesef insanlığımız evet. sürülüyor. Ne zaman kurtulacak? İşte bu anlattıklarımızın çerçevesinde bir hayat nizamını yakalayabilirse Hı. mutluluk bizim için hem dünyevi hem uhrevi noktada olacağı kanaatındaydı. Evet. Şimdi hocam az önce dediniz ki 62 bin kişilik benim oraya kafama çok takıldı. Bir grup var bazı çalışmalar yapıyor dediniz. Bunlar müspet çalışmalar mı yapıyor menfi çalışmalar mı? Çünkü şunu şuraya geleceğim. Ee, tabirimi mazur görün ama toplumda bazen böyle enteresan tabiri amiyaneyle bir kudurmuşluk var yani. Bu kudurukluğun sebebinde acaba bir taraflardan böyle menfi enerjiler mi gönderiliyor? İnsanlara böyle yönlendirmeler mi yapılıyor? Yoksa bazen bizler bazı etkilerin altında mı kalıyoruz? Böyle var mı bu tür çalışmalar? Şimdi ben bu konuda onlar bunu yapıyor, şunu yapıyor noktasında değilim. Bizim ilim adamlarımız var, ensütlerimiz var, TÜBİTAK var. Yani şu an bizler bu konuda pek çok çalışmalar yapıyoruz. Yani şu şu cep telefonuyla konuştuğumuz zaman, hı hı. Ya bu cep telefonu bakın Amerika'da yaygın değildir, hı. Avrupa'da da yaygın değildir, Rusya'da da yaygın değildir. Hı. Ancak geri kalmış toplumlarda bir yaygınlık ve kullanım arz etmektedir. Bilhassa bizim gibi toplumlarda. Hı. Neden? Şimdi benim elimde demin size de gösterdim bir takım. Avrupa ve Rus basınında çıkan bir takım resimler gösterdim. Hı hı. Bu resimlerde ne gösteriyor? Bakın baş çaydanlık yapılmış. Fokurdayan bir çaydanlık. Kulağında da cep telefonu. Yani o kaynatıyor. İşte bunu Çin'deki gazetedeki küpür görüyorsunuz. Yani Rusya'daki Izvestiya gazetesindeki resim. Ben demiyorum bunu. Hı hı. Şimdi bu hadise bu. Ve biz bunu ölçtük. Üç dakikalık bir konuşmada insan beyninin yaydığı enerjileri ölçtük. Bir misal evet, evet Üç dakikalık bir konuşmada beynin bir derece ısındığını renkli görüntüledik ve kağıtlarımıza çıkardık. Kitaplarımıza da basacağız. Üç dakikalık görüşmesi, bir derece. Bir, bir derece, derece beyinde Isın ısınma oluyor. Bakın beynin bir derece ısınması çok olağanüstü bir hadise. Ve yaratılan bu muazzam beden onu absortlamak, normal haline getirmek için normalinden 18 kat enerji harcıyor. Bunu da ölçtük. 18 katlıklık o enerji. Enerji biliminin ölçülerine göre ne kadar saate veya güne tekabül ediyor? Saate 24 saatin çok üzerinde olduğu için 60 yıllık bir ömür baz alarak bunu hesapladık. 2 ay 10 günlük bir ömre bedel. O yani ne diyorsun ya yani bu ölçülmüş bir şey işte. Bu Gidin yani bunu ölçebilirsiniz. Bugün Hı -hı. yani gidin ekstremantalli merkeze, stratejik merkeze gidin. Hı -hı. Ben bu beynimin işte sadece cep telefonu için değil normal telefon. Hı -hı. Bilgisayarın önüne oturduğunuzda da bunu yaşıyorsunuz. Efendim işte bir takım şeylerle engellendiği söyleniyor. Ha ben demiyorum bu telefonların hepsi bunu. Benim görüştüğüm telefonumda bunu ben ölçtüm. Bunun ilgili hekimlerimiz, oradaki mütehaslarımız, fizik proposörlerimiz, işte nöron bilim dalının, hı hı. işte profesörleri bunu ölçtüler. Ve bunları görüntüler, biz de insanlığa bunları duyurmak için katkı olsun diye dile getiriyoruz. Niye söylüyoruz bunu? Bu konularda da çalışma yapalım diye. Evet. Ha Bunun karşısında da yapılan çalışmalar olmuştur. Bugün belli bir noktaya gelmiştir, bugün söylemek istemiyorum. İşte belli birimlere bunlar gönderilmiştir. incelemektedir. Yapılan bir takım çiplerle. Yani bunlar zaten Amerika'da yaygındır. Amerika'ya gidin hemen piyasada satarlar. 10 dolar verirsiniz. Bir tane radyasyon engelleyici veya sesini işte desibelini kısabilecek bir takım size preparatlar satar. Onu telefonunuza yapıştırırsınız. Yani bunlar hmm. mevcuttur. Ama biz Türkiye gündemi oluşturulduğu için hmm. Türkiye gündemi hmm. oluşturulduğu için bunlardan çok uzak bir hayat yaşıyoruz. Yine bunun gibi daha pek çok ilmi çalışmalar belli noktalara gelmiştir. İnsanların hizmetine inşallah sunulmaya çalışma aşamasındadır. Ben sadece beyin jimnastiği açısından sizin bu gece yolculuğunda Hı -hı. insanları şöyle bir yolculuğa çıkarmak için bunlardan birkaç Hı -hı. paragraf söylemek istedim. Hı -hı. Yoksa daha işte bütün bu bedenimizdeki müspet menfi terazilenmenin bozulmasına nasıl hastalık diyoruz. Tabi bunlar hekimlerin işi bizim işimiz değil. Bizim daha çok sanayi sahasında. Mesela ürettiğimiz sizin de burada gördüğünüz. Evet. Mesela yine demin de size dediniz. Yani şu an havada bu yaratıklar var. Hı -hı. Canlılar var. Mesela yine havada bugün bir sorun. Havada ne var diye bir çevreci bir profesör. Diyecek azot var diyeceğim. E peki şimdi bizim yübre ithalatımız beş buçuk milyar dolar. Bu da genel ithalatımızın yüzde bilmem kaçına tekabül ediyor. Yahu şimdi havada bu kadar azot varsa biz bunu niye toprağa alamıyor muyuz? Ruslar almış. Kozmik merkezde bu alınmıştır. Şu an bu teknoloji. Navha bu teknolojidir. Havada bir hektarın üstünde bir hektar toprağın üstünde 80 ton azot tespit edilmiştir. Bu azot bizim gübre olarak ithal ettiğimiz azottan hiçbir farkı yoktur. Hı hı. Bu azot ne yapıyor? Bu azot toprağa aldığımız zaman yetiştirilecek bitkideki yeterli olan gübre vazifesini görür. Bakın hı. toprağın üstündeki havadan toprağı. toprakta ektiğimiz domatese azot verdik. Evet. Ve bu zararsız bir şey, suni değil, tabii azot. Evet. Bakın, tabii bir azot. Ha, demek ki bunlar Allah, biz ilim adamlarımız bununla ilgilenmeli. Bu bulunmuştur artık, bunun bir ötesi. İşte bu azottan ve kozmosun içinde tabii ortamda yaratılan bir kozmik pamuk üretilmiştir. Bu gördüğümüz, evet. şu içinde kozmik çekirdeği olan. Bu Azerbaycan Sağlık Bakanlığından içinde efendime söyleyeyim e, enerjili pamuktur. Aynen raporunda şu yazar. Raporda der ki bu pamuk üretilen 111 araştırma neticesinde üretilen kozmik tabi ortamda yetiştirilen bu pamuk İlaç gibi değil ama tedavi metodu gibi kullanılabilir raporu verilmiş. Bu azot barındırdığı için ehemmiyete değil mi? Sadece azot değil. İçinde topraktan alınabilecek bütün mevcut olan maddeler mevcuttur. Bunda. Peki nasıl tedavi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Efendim bu şimdi pamuk? bu bakın şimdi elinizi bu makinede görüntüleseniz bir X enerji verecektir. Bu pamuktan üretilmiş bir gömlek giyseniz bedeniniz X artı bir enerji verecektir. He. Enerjili pamuk. Mesela bunu elinize aldığınızda veya bir kulağınıza koyduğunuzda veya bundan bir gömlek yaptığınızda çocuğunuz çevreden gelecek radyasyonluk bir takım etkilerden menfi etkilerden uzak kalacağını yapılan ölçümler makinalar bunu göstermiştir. Her pamukta değil değil mi bu? bu Efendim özel bu sadece üretim, özel üretim, üretim pamuk. Tabi ortamda üretilmiş tamam. kozmik pamuktur. He. Bununla ilgili olarak şoklanmış pamuktur bu. He. Şu anda Sütçü Üniversitesi'nde bu ıı, denemeler yapılmış gübreden yüzde seksen tasarruf üretimde yüzde yirmi altı onda dört üretim artışı ve on beş gün erken üretim pamuk elde edilmiştir bu mevcuttur yine bense bir ufuk açayım bir yolculuk yapalım Çin'e Japonya Rusya ya. bakın gazetelere on sayfalık bir gazetenin iki sayfasında kadın resimleri görürsünüz Oralarda dizlikler, işte korse reklamları yapar. Kadın güzel bir kadın. İşte bu korseyi giydiğinizde sizin e, iltihaplarınız olmaz der. İşte bu korseyi taktığınızda bioenerjili korsedir der. Pamuktan üretilmiş. Diz ağrılarınıza birebirdir der. Yani ben Türkçelerini böyle evet. çevirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili işte reklamları görüyorsunuz. Yani bütün dünya bununla meşgul. Ben söylemiyorum. Evet, evet. Ama biz şimdi bizim gazetelerimiz bunu yazmıyor. Bunu ancak Japonya'nın, Çin'in, Rusya'nın, Fransa'da gidin yine kozmik biyoenerjili elbiseler satılıyor, gömlekler satılıyor, dizdikler satılıyor. Yani bunlar, bunlar mevcut. insanlara enerji takviyesinde. E tabi yani bunu aldığınız zaman enerji takviyesi alıyorsunuz. Çünkü bu kozmik bir maddedir bu. Bir enerjili pamuktur. Yani ben demiyorum eskiden bazı insanlar mesela niye kışın yün giyeriz pamuklu şeyler giyeriz sıcak tutar niye sıcak tutar yani bu absorplama kabiliyeti yüksektir yani niye ısırgan otuyla efendim poleni karıştırıp işte balla yediğiniz zaman gidin bir aktara ben bunlara girmek istemiyorum bu konuda benim meraklı olduğum bir konu işte bilmem ne işte hastalığına iyi gelir diyor neden ben işin o yönüne bakmıyorum kainatta yaratılan bütün bu nebatlarda da. Mesela sarımsak yakar. Evet. ısırgan dalar. Soğan yakar. Elektrik çarpar. Bana göre bunların hepsi enerjidir. Evet. Farklı değildir. Boyutları boyları farklıdır. İşte insanlık nasıl bugün o mevcut bizi ışıtan enerjiden istifade ediyorsa o ısırgandaki, o sarımsaktaki o enerjilerden de istifade etmeli. İşte edildiği için bugün sarımsak ve ısırgan otu ve soğan ve biber yaktığı denir. Faydalıdır. Bugün biber yiyin. Bakın doğu, güneydoğu devamlı biber yer, acı yer. Hiç hasta olan insanlar görüyor musunuz? Oranları azdır mesela. Yani ben bunlara girmek istemiyorum. Bunlar da bir ufuktur. Yine bizim ilmimizle bunlar alakalıdır. Bunların demek ki kainatta sizin sözünüzde demin insan bedeni de bir enerji midir? Sadece insan bedeni değil. Yaratılmış olan her şey madde gözüyle bakılan. Bakın o izafi bir kavramdır. Gölgedir. Yani yani şimdi dua ediyoruz değil mi? Lahi diyoruz. Burada gösterdiğin gölgelerin ve numunelerin menbaalarını ve asıllarını göster. Allah Allah. Düşünmek lazım. Evet. Yani birileri şimdi itiraz edecek olabilir. Efendim işte o ne demek? Yok. Cık, dua etmiş yani. Gönleli, Gölgelerin numunelerinin menbaalarını ve asıllarını göster. Kaynağını göster. Yani, Allah, o zaman yani. buradan mefhum muhariften çıkıyor. Demek ki bunlar bir gölge, gölge. olabilir mi? Hı. Girmiyoruz oraya. Demek ki her şeyin bir enerjisi var. Biberinde var sarımsağın da var, insanın da var ve bunların yaydığı işte dalga boyları hepsi enerjidir. İnsanlık bundan istifade etmeli. Su istifade ediliyor bugün. Biz diyoruz ki insanlık için gelin istifade edelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sizlere çok istifade ettik. Hakikaten. Yalnız ben şu anda Dinleyicilerle şöyle bir telepatik ilişkiye giriyor dedim. Öyle hissediyorum ki. Bu bir program, bir başlangıç. Genel bazı konulardan bahsettik. Ee, bu bilimin belki birazcık sahası üzerinde, yorumlarda sahası üzerinde bir tur, sizin ifadenizle bir fikir jimnastiği yaptık. Ancak tabii bu, bu kadarla bitmez inşallah. Biz ilerleyen programlarda böyle belli konuları, Inceleyip, o konular üzerinde detaylı. Mesela renklerle te terapi dediniz. Artı aurayı güçlendirme dediniz. işte çakraları açma dediniz. Pek çok konular üzerinde durduk da bunların hepsi aslında birer birkaç programlık konular. Ve e, öyle üzerinden geçilecek, atlanılacak şeyler de değil. Çünkü ben e, bu konularla da bazı e, ilgilenmelerim oldu ama bu bapta, potansiyel bapta Allah razı olsun siz kendinizi bu manada gerçekten çok güzel geliştirmişsiniz. Ben görmedim yani şahsen. Bu ilmi boyutta da geliştiren. E yok da herhalde şimdi kozmik pamuk diyorsunuz mesela bunu medyaya çıkıp veya işte başka bir yerde çıkıp söyleseniz bu adam herhalde şey der yani böyle enteresan bakışlar farklı olur yani. Çünkü bizim ülkemiz yabancı bu konulara. Ama dediğiniz gibi işte Amerika'da olsun, Rusya'da olsun çok e, detaylı araştırmalar yapıyor ve ülkemizde belki de bu konuyu detaylı manada araştıran ve bilen sizsiniz yani. Profesör Doktor Ahmet Maranke. Efendim ben tabii bu bir ekip çalışması. Ben Hı -hı. bu konuda da bir aydınlatma yapayım. Cidden biz burada daldan dala atladık. Şimdi bizim bir 11 teknolojimiz var şu an. Yani ihtira dediğimiz Ruslu Rusya'nın keşif dediğimiz, keşfedilmiş know-how bir teknoloji var. Bilinmeyen bir teknoloji. Hı hı. Ve bunun patenti şu an bizim hocamızın elinde. Hı hı. Yani bu merkezde bu merkezde 11 uzman çalışıyor. Bu uzmanların sadece bir tanesi bugün o merkezde görevli bu meselelere vakıf. Ben sanayi sahasında, ben endüstri mühendisiyim, hı hı. iktisatçıyım. Sosyal siyaset profesörüyüm. Hı hı. Yani benim dediğim gibi bir hobim bu. Hı. Yani mesaitle saatleri dışında ilgilendiğim bir konu. O bölgelere buradan sayın değerli büyüklerime de bana bu imkanları sağladığı için ayrı teşekkür ediyorum devlet seviyesinde. Bunları de demin de sizin dile getirdiğiniz gibi yani insana indirgeyle evet. öbürlerini araştırma merkezlerinde alimler incelesin ama bu konuyla meraklı olmak insan isteyenlere de bunları anlatmakla biz yükümlüyüz, mecburuz. Dolayısıyla bizim insan bazında demin sizin de dile getirdim insan bedeni, şakralar, aura, renkler terapi, bitkisel bir takım şeyler. Yani bunlar olabilir diye düşünüyorum. Buralardan insanlara yine söylediğim gibi üzerine basarak biz ee, iman ediyoruz. İlahi kurallar, ilahi kitaplık ilahi güçler ee, şunu diyorsa ...bu böyledir diyorsa o mutlak öyledir. Evet. Mutlak öyledir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada e, sizin... E, Flash TV'de... ...bir programınız olacak zannedersem. Gölge ve Ötesi'ydi. Evet herhalde dışında. işte ilk defa... ...demin de size dile getirdiğim gibi... E, ...bizim bir hobi... E, hı hı. ...faaliyeti olarak... ...bunu kendi şeyimiz içinde... ...insanla faydalı olmayısınlar... ...yarın ilk defa... Hı hı. Flash TV'de saat sanıyorum... 22 sıralarında bu evet. gölgenin ötesinde diye bir programla hı hı. bunu bazı meseleleri orada da dile getirmeye evet. çalışacağız inşallah evet. insanlara faydalı hı hı. olmak açısından. Hı hı. İnşallah hocam. Bu arada ben e mail adresimi vermek istiyorum izin verirseniz. Çünkü bu konularla alakalı dinleyicilerimizin soruları oluyor. Bu soruları hem program içerisinde toplarız. Önümüzdeki günlerde benim de bir 15 günlük bir tatilim olacak. O 15 günlük tatilden Hı -hı. sonra tekrardan Hı -hı. devam edeceğiz. Bu programa sizlerle olan programa. Artı bizim grubumuzda da inşallah onların sistematiğini düzenleyeceğiz ilerleyen günlerde. E sevgili dinleyiciler e hocamıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa hocam onu alalım ondan sonra evet ben sizi bir kere tebrik ediyorum ben moral efemi dinleyen birisiyim mesela insanın bedeninin uzuvlarının belli bir saatleri vardır gıdalanma saatleri işte karaciğeri yani karaciğerin uyku saati vardır işte kalbin uyku saati vardır bizim ilmimize göre diyor Mesela ben uyku saatlerinden fedakarlık ederek 3 gündür, 4 gündür gece sizin e, tabii 2 defa da kaldım yani saat 1 yani saatten geç sonra. Geç oluyor. İnanın bakın ben yetkililere de buradan seslenmek istiyorum. Bir ilim adamı gibi mesuliyet kesbettiği için. Yani sizin o anlattıklarınız konuları dünya insanlığı bir nebze vakıf buna. Ama Türk insanı hele Müslüman insanlarımız vakıf değil. Hatta bunu reddediyorlar. Bazı televizyon kanallarında görüyorum. Efendim bu meditasyon nedir? İşte bunlar böyle şeyler yoktur. Allah vardır. Ahiret vardır. Amenna. Biz de hep başını da döne döne diyoruz ki imandır. Bunlar da bir belki bir beyin jimnastiğidir. Bir şey açabilir diye diyoruz. Ama insanlık artık yeni şeyler aramakta. Yani şimdi biz namaz kıl demiyoruz insanlara. Şunu diyoruz. Yani ben demek istemiyordum buradan. Hı hı. Efendim biz size şunu anlatırsak biz insanlara tabii ki orada emredildiği için bu insanlar o ibadeti yapacaktır. O taatı yapacaktır. Ama biz ona bir de bir pencereden, hı. hani bir tevili de şu manasında bir tevili de o bablardan birinin bir tevilinde de, de Enerji sivri uçlardan girer ve çıkar fizikinin bize öğrettiği ilimle. Biz o ilahi hareketlerle, bize bildirilenlerle vücudumuzda yüklenmiş olan menfi enerjileri atmanın bir yolu da nedir diye sorulduğunda o dünyayı arkamıza alarak elimizi bağlayıp çevremizde 10 üzeri 16 olan o canlı, nari ve nuri diye de anlatmaya çalıştığımız ki daha çok boyutları vardır bunun. O yaratıklardan bedenimize gelen müsbet yüklenmeyle bedenimizin ki namazda insanlar terler, terleme yapar. Beden ısınır. Dikkat edin buna. O ısınmada müsbet yüklenmesiyle bedendeki menfilerin atılması gerekmektedir. İşte bu atılması fizik kurallarıyla insanların sivri uçtan enerji çıkar diyerek o hareketleri yaparak bedende belirttiğimiz yedi şakrayı harekete geçirip kanalın açılmasını sağlayıp alın burun on tane el, iki diz ve on ayak parmağıyla günde kırk defa bu topraklamayla verilen selam ve rahatlamadır diye de bir tevlin izah edilmesinde fayda mülahaza edebilebilirse ne mutlu diye düşünüyorum. Dünya bunu inceliyor. Evet diyor. Biz bu hareketleri yapmamız lazım diyor. Gidin fizik tedavi merkezlerine bu hareketler yapılmalı diyor hastalarına. Biz hastalara değil hastalanmadan diyoruz bu hareketleri yapalım diye bize imkan verilsin. Bunlar anlatılsın, insanlara duyurulsun, faydalı olmaya çalışılsın. Bunda da bizim bir katkımız olursa, bize de bir imkan sağlanırsa bu noktalarda mutlu Peki. oluruz. Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. E mail adresimiz de kaktas25@yahoo.com. Bu konularla alakalı olaraktan sorularınızı buraya yazabilirsiniz. İnşallah haftaya yine e beraber olmak dileğiyle diyeceğiz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet. Olun.